Genç Havan başlıyor. Merhabalar efendim. Ben sunucunuz Metin Uyar. Bir Genç Havan programı ile daha karşınızdayım. Bugün çok özel bir konuğum var karşımda. Müzisyen Ayşen Kolevar Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi aynı zamanda benim hocam. 3-4 yıl önce üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı derslerime giriyordu. E, bu kadar sene geçmesine rağmen irtibatımız hiç kopmadı çünkü kendisi benim hayata bakış açımı, önerdiği kitaplar ve anlattıklarıyla çok etkilemiş bir insan. Yani bir akademisyenlik yönünüzü de burada vurgulamış oluyoruz. Bugünkü programımızdan herkesin çok büyük keyif alacağından eminim hele de Karadeniz müziklerini seviyorlarsa hele de akademik e, camia ile müzisyenliğin birleştirildiği noktayı o güzel nüansı seviyorlarsa sohbetimize başlamadan önce yeni çıkan albümünüz Bahçeye Hanımeli albümünden bir şarkı dinleyelim hemen ardından sohbete geçelim Norhars diyelim. cacti e sa que arrestava que se alumeschalci İzlediğiniz için Tekrar merhabalar. Ee, aslında sizi nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. Yani müzisyen, sanatçı, akademisyen ve bütün bunların yanında bir albüm çıkarma hazırlıkları. Bu albümü çıkarma fikri, Bahçe Hanımeli albümü çıkarma fikri nasıl ortaya çıktı? Aslında bir albüm yapmak gibi bir derdim uzun süre olmadı. 93 yılından beri e, müzikle hani daha profesyonel anlamda. Yoksa müzik hayatımda hep vardı ama 93 yılında üniversiteye başladım ve müzik hayatımda çok daha önemli bir şekilde yer tutmaya başladı üniversiteyle birlikte. Ee, üniversiteye başladığımda zaten bir üniversite içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci projesi olan Kardeş Türküler ben de hani o dönem e, çalışıyordum. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Kardeş Türküler derken biraz da benim... ...özellikle çalıştığım olan Karadeniz üzerine yoğunlaştı ve... ...çok değerli bir takım Karadenizli müsyenlerle çalışma şansım oldu. Birol Topaloğlu gibi, Kazım Koyuncu gibi. Onların çeşitli albüm projelerinde ya da başka konser projelerinde çalışmalarında yer alıyordum. Ee, önemli bir süreçti aynı zamanda 90'lar Karadeniz müziği açısından da ciddi çalışmalar çıkıyordu. İşte ilk hemşince albüm MOVA projesinde yer alma şansım oldu. İşte... Ee, Gökhan Birben'in albüm çalışmasında yer aldım gibi pek çok şimdi isimlerini hani burada tek tek zikredemeyeceğim çok değerli çok önemli sanatçılarla çalışma şansım oldu. Ve hani bunlar beni zaten çok mutlu ediyordu bu çalışmaların içerisinde yer almak. Ee, kültürüm adına da hani o Doğu Karadeniz coğrafyasına dair de müziklerine dair de pek çok şey öğrenme şansım oluyordu aynı zamanda bu projelerde. Çünkü hep beraber el birliğiyle o projeler için bir şeyler üretiyorduk. Ben yani gidip sadece vokalimi yapmıyordum. Ardından bir Helesa projesini oluşturma fikri aslında burada önemli. Ardından Helesa projesi oluşunca Helesa'da çok daha farklı kendi kafamızdaki tartışmaları gündeme alıp onlar üzerinden çalışmalar yürüttük. Bir vakit böyle 2001'lerde, bu arada tabii herkes niye albüm yok bir albüm yapsana diyordu. 2001'lerde bir vakit albüm yapmayı düşündüm. Çünkü bu arada 96 yılında başlayan benim bir de Doğu Karadeniz'de yürüttüğüm alan çalışmaları vardı. Bunlar 96 yılında annemden aldığım ilk kayıtlarla başladı. Ardından giderek daha çok kadın kültürü ...ağırlıklı oradaki sözlü kültüre dair yapılan bir takım çalışmalar. Böyle özetleyeyim. Kadınların hayat hikayeleri benim birinci olarak ilgi alanımı çekiyordu. Kadınlarla oturup güzel uzun sohbetler yapıyorduk. Bunları kendimce arşivliyordum. Kayıtlar oluşturuyordum. Doğu Karadeniz'in çeşitli bölgelerine gittim. Köylerde oturup yaylalarda insanlarla sohbetler ediyordum. Ve o coğrafyayı aslında öncelikle kendimi, kendi kültürümü tanımaya çalışıyordum. Çok çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı dar bir alan... Ee, çok şey öğrendim diyebilirim orada ama daha öğrenecek çok şey var. Bunu da orada gördüm yine bu çalışmalarda. Ve 2001 yılında böyle elimde çok güzel kadın şarkıları vardı. Aa bunlardan bir albüm yapsak mı? Hani insanlara bunları ulaştırsak mı? gibi bir düşündük. Çeşitli nedenlerle olmadı. Şimdi dönüp baktığımda da iyi ki olmamış diyorum. Çünkü albüm yapmak sadece güzel bir repertuardan ibaret değilmiş. Biz 2001 yılında o albüm projesi olmadığı dönemde aynı zamanda Helesa denen projeyi oluşturma aşamasındaydık. Birkaç Karadenizli arkadaş ki garip bir tesadüf hepimiz Çeylili'yiz. Çeylili böyle iki kişi, üç kişi derken dört kişi olduk. Oturduk Doğu Karadeniz'le ilgili yaptığımız çalışmalar vardı zaten bir takım alan çalışmaları. Onlar üzerine sohbet ettik. Bunları kamusal alanda insanlarla paylaşabilmek için özellikle kentteki Karadenizli gençler olarak ne yapabiliriz? Buraya kafa yormamız lazım. Kentlilik ve Karadenizlilik üzerine kafa yormamız lazım. Karadeniz'deki geleneksel müziğin yeniden icrasına dair kafa yormamız lazım. ...dedik ve tabii ki sadece müzik değil... ...pek çok farklı alanda... ...Karadenizlilik halimizi sorgulamamız lazım... ...kültürümüzle kurduğumuz ilişkiye bir dönüp bakmamız lazım... ...dedik ve Elisa Projesi'ni oluşturduk. Elisa Projesi uzunca bir süre... ...sadece alan çalışmaları yaptı. 2004 yılında ilk konserlerini vermeye başladı. Ardından da... ...Bugünlere geldi helesa Projesi. Bir yandan hani benim için çok çok değerli bir proje. Hala daha Elisa'da solistik yapıyorum. helesa devam ediyor ama Elisa'nın... Ee, Gerek müzik alanında gerek kültür alanında böyle çok büyük iddiaları yok. Helesa mütevazi amatör bir eğitim araştırma projesi. Ee, ben biraz ne demek bu arada şimdi? Helesa ne demek? Ee, Helesa aslında bir nida. Türkçe sözlükte bir nida olarak geçiyor. Yani nida bir şey, coşku. <gülüyor> bu da çok ön planda ve Karadeniz'de. Coğrafyasına, ...Karadeniz coğrafyasına baktığımızda orada tabii yaşayan pek çok farklı kültür var. O kültürlerin her birinde neredeyse bir helesa... E, ...helesa bir nida olarak e, görebiliyoruz. Farklı müzikal formlarda helesa kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Eee... ...hani bunlar söylence tabii ki... ...bir so söylenceye göre etimolojik olarak... ...Helesa kelimesinin Yunanca... ...Palesa, deniz kelimesinden... ...geldiği iddia ediliyor... ...o da şuradan bu 10 binlerin dönüşü vardır... ...Ksenefo'nun... ...orada on binler ordusu... ...uzunca bir süre... Işte ...denizi göremiyor ve... ...denizi ilk gördükleri tepelerden... ...Trabzon'da işte... Bir tep ...böyle... E ...denizi gördüklerini... ...orada... Thalesa, thalesa diye bağırdıkları iddia ediliyor. İşte oradan helesa kelimesinin geliştiği, kaldığı vesaire. Böyle bir takım söylenciler var ama ne kadar doğru bilemiyoruz elbette. Ama gerçekten de o birlikteliği ve coşkuyu ifade eden bir kelime. İş şarkılarında çok yoğun olarak kullanılıyor. Denizli şarkılarında kullanılıyor. Ama dediğim gibi e, örneğin Lazlar'da bir, e, farklı formlarda da var. Laz müziklerinin içerisinde. Mesela... Birisi tutuyor işte halatla diyelim ki kütük çekecekler ormandan hele diyor komut vermek gibi ötekiler hep beraber hele diyor diyor. Hani hani bir iki üç demek gibi komut vermek gibi aynı zamanda. Bizde böyle grup müziği yani bir hani grup anlayışı ön planda olduğu için o birlikteliği, coşkuyu, birlikte üretimi sunduğu için ve aynı zamanda oradaki kültürlerin her birinde hemen hemen. Kendince farklı bir şekilde de olsa yeri olduğu için bu kelimeyi uygun gördük projemize. Aslında şimdi benim burada merak ettiğim bir nokta daha var. Hele sadece dedik ki farklı kültürlerin... ...bir araya gelmesinden de doğduğu için tercih ettik dediniz. Hı hı. Şimdi e, ben grubunuzun farkı nedir diye soracaktım hı hı. ama... ...grubunuzun aynı zamanda bir duruşu da var zaten. Yani hı hı. E, daha popüler şarkılar değil de popüler kültür şarkıları değil de... ...daha böyle belki o dönemi o, o bölgeleri anlatan şarkılar... ...ya da bütün kültürleri içinde barındıran hı. şarkıları seçiyorsunuz. Biraz bize grubunuzun kültüründen ya da sizin hayata bakış açınızdan bahseder misiniz? Yani aslında bu çok özel olarak oturup biz bunu yapalım, şunu yapalım şeklinde tartışılmış bir şey değil. Zaten yaşadığımız ve içinde olduğumuz bir şeyi e, biz sahneye taşımaya çalışıyoruz. E, ya da e, mesela diyelim ki grubumuzda gürcü arkadaşımız yoktu ve biz Karadeniz'deki gürcü kültürüne dair bir şey hiçbir şey bilmiyorduk neredeyse. Ya da kalkıyoruz, gidiyoruz. Ya yani bir dakika Karadeniz'de gürcüler de var. Biz hiç bilmiyoruz burada hani nasıl bir müzik var, nasıl bir kültür var, nasıl bir etkileşim var yöredeki diğer kültürlerle diye. Bu konuda e, mesela kalktık, gittik, Şavşat'ta 2-3 yıl orada yaşayarak insanlarla yazın şenliklerine, festivallerine katıldık, düğünlerine katıldık. Oturduk yaşlılarla sohbetler ettik, gençlerle sohbet ettik, kahvede oturduk, evde kadınlarla çay içtik. Hani farklı mekanlarda bu kültürün... Nasıl e, var olduğunu e, Gürcüce'nin hayatın içerisinde nasıl kullanıldığını Gür Gürcü şarkılarının nasıl kullanıldığını ya da orada kendini Gürcü diyen insanların e, müzikal geleneğinin hayatın içerisinde nasıl var olduğunu anlamaya çalıştık. Benim özellikle gidip kadınların hayat hikayelerine dair dertlerim oluyor. Hani gidip hani neler yaşamışlar, ne hissetmişler, nasıl aşık olmuşlar, nasıl yaylıya çıkmışlar, ineklerini nasıl seviyorlar. Hani bunları yaşayarak sonra da gelip bunu sahnede insanlara aktar aktarmak, anlatmak, kendimizce orada gördüklerimizi, yaşadıklarımızı yorumlayarak insanlarla paylaşmak bizim temel derdimiz. Dediğim gibi bir kısım... Ee, Doğu Karadeniz'deki kültürel yapılar zaten bizim içinde olduğumuz şeyler. Ben Çaylı diyeyim, ee, Çaylı Senozlu'yum. O bölgenin kültürüne dair iyi kötü benim yaşadıklarım var, ailemden dinlediklerim, duyduklarım var. Tabii ki araştırmalar da yapıyoruz ama zaten içimde o oranın kültürüne dair hani oraya bir bakış, ve bir bilgi birikimi var. Ee, grubumuz da hani dediğim gibi çok kültürlüğün çok önemli bir yeri var zaten. Grup içerisinde Karadeniz olmayan arkadaşlarımız da var. Mesela Urfalı <gülüyor> bizim davulcımız ve o da bizimle birlikte çok meraklıdır gelir Karadeniz kültürü konusunda karınca karanca yaptığımız çalışmalar onun da her zaman katkısı olmuştur. Hani çünkü e, bir kültürü, yani kültür konusunda çalışmak ve sevmek için illa da o kültüre ait olmak gerekmiyor. E, bizim özellikle Helena'nın başından beri... Ee, dikkat etmeye çalıştığımız nokta o coğrafyanınken e, gündelik hayatı anlamaya çalışmak ve gündelik hayatın içerisindeki müziği ve kültürün diğer yönlerini anlamaya, çalışmakta Çünkü sahnede şarkılar tek başına yer almıyor. Şarkıların arkasında bir hayatın olduğunu da anlatmanız gerekiyor. O hayatı biraz biliyor olmanız gerekiyor. Halk müziği yapmanın böyle bir zorluğu var. E, folklor, antropoloji gibi alanlarla kesinlikle yolunuzun kesişmesi gerekiyor. Tabii nasıl halk müziği yapmak istiyorsunuz bu da önemli. Biz hani e, popüler kültüre karşı değilim kesinlikle. hani yap. Çünkü sonuçta halk müzikleri de aslında kendi bölgelerinin popüler müzikleri ee, ama hani onları sadece tüketim için sunulması hani in, e, tüketim üzerine e, nasıl söyleyeyim yani böyle o kadar kolay ki bir Ezgi'yi alıp söylemek bunu yapabilirsiniz ama ben bir herhangi bir şarkıyı söyleyemiyorum. O şarkının bende bir hikayesi olmadan, o şarkının nerede nasıl söylenmiş olabileceğine dair kafamda bir hayal bir düş olmadan. Şimdi ben size onu soracağım aslında. <gülüyor> hani bir şarkının oluşturulma sürecini Hı -hı. anlatmanızı isteyeceğim ama eminim ki şu an Hı -hı. dinleyenler bu anlatılanlardan sonra biraz dinlemek istiyordur müziği. Bir tane daha şarkı dinleyelim. <gülüyor> Hemen sonrasında bir şarkı nasıl oluşturulur Hı -hı. ve o şarkıların hikayeleri nelerdir ona Hı -hı. geçelim. O zaman Bahçeye Hanım Eli ...kar yağı diyelim... Sayın dinleyenler, Bahçeye Hanım el albümünden Norhars'ı dinledik, Kar Yağı Yi yi dinledik. Şimdi Ayşenur Kolibar'a soruyorum. Ee, çok fazla hızlı tüketim dünyasındayız ve her şey çok hızlı tüketiliyor. Sevgiler çok hızlı tüketiliyor, yemekler fast food oldu, müzikler de çok hızlı tüketiliyor. Dolayısıyla artık üretim de çok hızlılaşmaya başladı. Hızlı tüketme hızlı üretim. Ama ben biliyorum ki siz bu Bahçeye Hanım el albüm çalışmalarını senelerdir ...büyük bir özveriyle ve çok büyük çalışmalar sonucunda çıkardınız. Ee, siz nasıl oluşturuyorsunuz bu şarkıları? Bu şarkıların hikayesi nedir? Arkasındaki çalışma nedir? Yani dediğim gibi bizim başta da hani bir albüm yapalım derdimiz olmadığı için... ...bir albüm yapalım, hadi şimdi bu albümü çıkardık, şimdi ikincisini yapalım gibi bir derdimiz yok. Derdim öncelikle Karadeniz kültürüne, Karadeniz müziğine bir şey katabilecek bir ürün yapmak. Evet. Bu yüzden de tabi ki çok emek istiyor. Ee, ve hani sindire sindire ek gerekiyor bazı şeyleri düşünmek, tartışmak, denemek gerekiyor. Ee, özellikle hani yeniden bazı şeyleri icra etmeye kalktığınızda... ...yeni yorumlar geliştirmeye kalktığınızda epey bir kafa yormak gerekiyor. Birinci aşama masa başı çalışması ve alan çalışması. Yani... Bazı şeyleri okuyarak, araştırarak e, oluşturmak gerekiyor. Bazı şeyleri alanda gidip insanlarla hayatın içerisinde yaşayarak elde edip sonra onu masada tekrar masaya yatırmak gerekiyor. Masa başında onun üzerine çalışmak gerekiyor. E, her zaman için hani bunu niye yapıyoruz? Derdimiz ne ve bu ne katacak dünyaya, insanlığa? Sadece karadenize değil elbette. Buradan yola çıkıp hani bu tartışmaları yaparak bahçenin... Hani, Anı albümünde de yine aynı şekilde biz 2009'da masaya oturduğumuzda biz niye albüm yapıyoruz, derdimiz ne diye sorduk. Ve hani önümüzde çok temel iki tartışma vardı, iki temel konseptimiz vardı. Bu albümde... Ee, Karadeniz coğrafyasında bakacağız, çok kültürlüğü anlatmaya çalışacağız bu coğrafyadaki ve bunu kadınların dilinden, kadınların gözünden anlatacağız dedik çünkü benim yaptığım çalışmaların ağırlıklı bir bölümü kadın kültürü üzerineydi. Aynı zamanda bir kadın olarak hani bir albüm çalışmasında hani e, insanlara bir kadın olarak seslenebilmek çünkü sadece kadın olmanız o müziğin bir kadının dilinden sesinden olması anlamına gelmiyor maalesef. Bunun için özel bir çaba sarf etmek gerekiyor bazen çünkü biz genelde e, hakim kültür içerisinde daha erkeklerin dünyasından ve erkeklere sesleniyoruz biraz da. Ben hani kadın olarak albümde yer alabilmek ve kadınlara seslenebilmek yani kadınları da orada bir dinleyici olarak e, görmek onları Yok saymamak nasıl olabilir acaba diye buraya da kapıya yuralım istedim. Arkadaşlarımın tüm üretim aşamasında buna çok dikkat ettik. Ee, bizim yapmaya çalıştığımız şey bir tür soundtrack. Aslında filmi çekinmemiş bir soundtrack diyebiliriz bu albüme. Çünkü Doğu Karadeniz'de dinlediğimiz, yaşadığımız, gördüğümüz ve üzerine bizim kurguladığımız hikayeler... Doğu Karadeniz coğrafyasına dair hikayelerin müziklerini yapmaya çalıştık. Bunların bir kısmı şarkıların kendi hikayeleri. hani Hangi ortamda nasıl ortaya çıkmış? Hani bu, bu şarkıyı ilk söyleyen insan neler yaşamış ve nasıl bu şarkıyı oluşturmuş gibi. Ama her biri böyle değil. Bir kısmı bizim yaptığımız kurguların içerisinde bu şarkıları oturtarak yapılmış çalışmalar. Ee, örneğin şimdi burada... Az önce Norhars ve Karya'yı dinledik. Bu şarkılar albümün ilk bölümünün şarkıları. Albümümüz iki CD'den oluşuyor. Çünkü biz bu e, Karadeniz'deki çok kültürlük ve kadın konseptleri üzerine çalışırken... ...ve masa başında oturup bununla ilgili tartışıp hikayeler yazarken, hikayeler kurgularken... ...hikayelerimizin içerisinde garip bir şekilde, garip değil tabii ki de... hani Bizim önceden varsaymadığımız başka bir konsept başka bir tema belirmeye başladı. Göç. Çünkü Karadeniz'i anlatmaya kalktığınızda bundan bahsetmeden olmuyor. Maalesef çok e, yani bu yakın tarihte olan göç olgusunu biz daha çok biliyoruz ama eski yıllardan beri çok eski yıllarda. E, ...zamanlardan biri Karadeniz coğrafyası... ...hep göç vermiş, göç almış. Bugün Karadeniz'de yaşayan... ...kültürlere baktığımızda, halklara baktığımızda... ...onların çoğunun göçle o bölgeye geldiklerini... ...görüyoruz. Ee, özellikle şu dönem biliyorsunuz... ...Gurbetçilik... ...Karadeniz'de çok tartışılan şeylerden bir tanesi... Tem ...temalardan bir tanesi... ...aynı zamanda bizim albümümüzde de o yüzden... ...önemli bir yere sahip. Ve albümü daha sonra teknik olarak... ...ayırmak zorundaydık çünkü... E, CD'lerin belli bir süresi var. İki CD'yi ayırdığımızda da çok net bir şekilde bir CD göç üzerine oldu. Bir CD'de daha çok bir kadının, e, Doğu Karadeniz'de bir kadın hayat hikayesi üzerindeki bir takım temel yaptığımız tartışmaların ön planda olduğu hikayelerden oluştu. Albümün adı Bahçe Hanım Hanımeli olarak e, konulması konusunda hani bir tartışma yürütülürken... Biz de şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Doğu Karadeniz'i bir kültürler bahçesi olarak tasavvur edip daha sonra e, hikayelerimiz bölüm bölümdü. E, uzun hikayelerimiz vardı. Bunların her birinin önce sinopsisleri yazıldı sonra böyle küçük senaryocukları yazıldı. Bunların üzerine çok detaylı sahneleme yani tek tek sahneler yazıldı. Ya yani aslında buradaki her şarkının... <gülüyor> Sahneleri var, görüntüleri var diyebilir miyiz? Benim kafamda onların şimdi kamera, efendim burada çocuğu arkadan görüyor, buradan işte akordeoncu yürüyerek geliyor, köyün meydanında buluşuyorlar gibi çek, tek tek detaylar var pek çok şarkı için. Her şarkı bu kadar detaylı bir şekilde sahne sahneye yazılmadı ama belli bölümler çok detaylı bir şekilde yazıldı. Bunları ileride kliplerde görecek miyiz? Biraz zor. Her açıdan zor. Maddi açıdan da zor. Bir de hani gerçekten bu kafamdakileri anlatabileceğim... E, dertlerimi anlatabileceğim bir <gülüyor> e, sinemacı arkadaş çıkacak mı bilmiyorum. <gülüyor> hani çünkü bu albüm sürecinde de epey zorlandık pek çok açıdan. Hani o kafanızdaki hayalleri insanlarla paylaşmak ve ortak bir ürün ortaya koymak çok zor. E, bizim burada... Albümün her bir bölümünü yöredeki bir çiçek adıyla e, tanımlamak gibi bir e, yöntemimiz oldu. Yedi bölüme ayırdık. Albümü yedi tane çiçeğimiz var. E, i̇lk çiçeğimiz Manuşak. E, Manuşak bölümü yani ilk çiçeğimiz. E, bir kadının hayatındaki temel geçiş noktalarını aslında e, tarif ediyor. İşte Norhars mesela bir genç kızın düşleri. Benim için albümdeki yeri bir genç kızın düşleri. Norhars gelin olayım. E, no, e, Norhars ellim. Aslında şarkının tamamı. Norhars yeni gelin demek. Ve bir genç kızın düşleri, bir genç kızın e, böyle henüz yeni yeni aşkı, cinselliği, dünyayı keşfedişi ve e, etrafındaki dünyaya dair, kendine dair... ...düşler kurması, hayal etmesi... ...nedir bir genç kızın ilk düşü işte... ...güzel bir sevgilim olsun... ...işte güzel bir hayatım olsun... ...hani o pembe düşleri hayata dair... ...güzel düşlerini e, anlatan... ...sözlerden oluşuyor bu şarkı... E, ...özellikle de böyle... ...genç arkadaşlarla birlikte icra ettik bunu... E, ...Sayat Nova... ...korusu vardır... ...Sayat Nova Ermeni korusundan... ...kadın arkadaşlarla birlikte seslendirdik... ...eserin... E, ...belli bölümlerini... Ve uzun bir süre mesela bu şarkıya çalışırken ben oturup hani bir genç kız düşlerini nasıl söyler nasıl anlatır e, o ilk genç kızlık heyecanı nasıl bir şeydi bunu hatırlamaya çalıştım. Hani böyle bir çiçeği gördüğünüzde kıpır kıpır içinizin olması hani bir e, sevdiğinizi gördüğünüzde yüzünüzün kızarması hani ne bileyim. Bunların hepsine kafa yorup bu bir tür rolüne hazırlanmak gibi. Aynen bana şey anımsattı. <gülüyor> Tiyatrocular oyuna çıkmadan o insanları izler ya da onların yerine kendisini koymaya çalışır falan. Siz de sanki bu müzikleri yaparken hepsini bir hissetmeye çalıştınız tabii, herhalde. Tabii. Onların yerine koyduğunuz. Çünkü koydunuz. yapmaya çalıştığımız şey hani özellikle burada kadın bölümünde o kadınların ruh halini anlamaya çalışmak. Evet. Kar yağıyla mesela burada da biraz daha farklı bir durum var. Kadınların hayatlarında geleneksel kültürlerde özellikle sadece kördüzü bir şey tabii ki değil. Evlendikten sonra hayatlarında bir takım değişiklikler oldu. Bunların bir kısmı tabii ki doğal değişiklikler ama bir kısmı da toplumun sizden beklentileri. Efendim artık evli bir kadınsın'nın altı sürekli çiziliyor. Artık evli bir kadınsın bu elbiseyi giyimi, artık evli bir kadınsın böyle duruma işte... Camdan bakma bilmem ne yapma hani aynı zamanda çünkü erkeğinizin hani mal gibi bakıyor hariç size erkeğinizin namusunu temsil ediyorsunuz. Horon oynama, türkü söyleme ya da belli yerlerde daha aile ortamlarında söyle gibi. Hani genç kızlıkta tanınan bir takım özgürlüklerin kısıtlandığını ya da başka konularda belki biraz daha özgür olduğunuzu ama hani sonuçta bunların sizin tercihleriniz doğrultusunda olmama hali orada bizim benim özellikle altın çizmek istedim. Bu nedenle de Karayayı birazcık böyle fevrei <gülüyor> çıkışla bir kadının bir dakika yani evlendim diye hayatımın bu şekilde değişmemesi lazım. Canım horon etmek istiyorsa horon ederim, türkü söylemek istiyorsa türkü söylerim deyip hani kendini <gülüyor> böyle meydana atı vermesi. Hani buradaki temel e, bu şarkının kurgusunu oluştururken temel tartışmamız buydu ve aslında, aslında... Ben şimdi bir şey sormak <gülüyor> istedim. Burada dedik ki bir evlilikten sonra toplum size roller yüklüyor dediniz. Bu aslında sadece kadın içinde değil. Erkeğe de bir takım roller yükleniyor. Özgürlükçü bir erkek olması da mesela <gülüyor> toplum açısından hani niye böylesin? Hani eşine sahip çıkamıyor musun? Hani siz <gülüyor> dediniz ya parantez içerisinde mal gibi <gülüyor> görüldüğü için diye. Şimdi burada o zaman şunu sormak istiyorum. Yolda gelirken biz size konuşmuştuk. <gülüyor> Birçok bölgeyi gezdim, gezdim dediniz hı hı. ve hani o bölgelerin hepsinde farklı kültürlerde hı hı. E, bir takım yaşayışlar var dediniz. E buna bakarsak şimdi bir bölgede çok ayıp ya da işte çok e, nahoş karşılanan hı hı. bir durum... ...diğer bölge için özgür bir davranış olabilirken bir diğer bölgedeki özgür davranış da o bölge için... ...aa bu yapılmamalı, topluma hı hı. aykırı, kültüre hı hı. aykırı olarak görülebiliyor. O zaman burada nasıl bir e, geçiş, kültürler arası geçiş nasıl sağlanıyor? Nasıl? Yani tam sonra anlayamadım. Yani sonuçta... Yani her yerde bakışlar farklı. Örneğin diyelim ki bizim orada kadınlar, iyi kadın, iyi genç kız. Hı hı. Hem daha sessiz, sakin, hanım hanımcık. Ama mesela Trabzon'da bir arkadaşım vardı. O böyle onun... E i̇şte bekardı ve işte beğendiği bir kızı bana tarif edişi erkek gibi <gülüyor> hani mesela onun iyi kadın güzel kadın ya yani o bölgedeki iyi kadından anlayış işte güçlü e, bir kadın ama sonuçta hepsinin toplumu. Ve bahsettiğin şey hani biz burada ateerkillikten bahsederken... hani ...ateerkillik sadece kadınları <gülüyor> ezmiyor. Hani orada bir e, eşitsizlikten bahsederken... ...aslında e, yani bu feminizmle ilgili bir tartışmaya da girmiş oluyoruz aslında. Hani feminizmi insanlara anlatmaya çalışırken... ...feminizmin derdi oradaki e, toplumsal cinsiyetle ilgili bir takım sorgulayışlarda bulunmak. Bu toplumsal cinsiyet ve o sadece üzerinden bize yüklenen bizden beklenen e, davranışlara dair kafa yormak buraya dair hani e, oradaki eşitsizliklere dair mücadele etmek aslında sadece kadınlar için değil. Hani İşte tam olarak aslında çünkü sormak Çünkü dediğin gibi aslında şey. Erkil e, yapı orada erkekleri de bir, pek çok konuda mağdur ediyor ama erkekler hani bütün erkekler bunu bir mağduriyet olarak algılamıyor olabilir. Anlatabildim Yani ben sanıyorum erkek olsaydım bu aterkül düzenden feci rahatsız olurdum. İşte, <gülüyor> Ama etrafımdaki bazı erkeklerin bundan gayet memnun olduklarını düşün görüyorum. Hani bu durumdan. İşte buradan ben aslında şuraya geçmeye çalıştım. Bir, bir albümün <gülüyor> bir de <bölümünde gülüyor> göç dediniz ya. Farklı kültür bir bölgede işte hanım <gülüyor> hanımcık kız. <gülüyor> Normal ya da istenen kabul edilirken hı hı. diğerinde nasıl hani asi daha erkek sıkız normalse hı hı. bir göç hikayesiyle hı hı. bunu buluşturduğumuzda hı hı. kültürler arası hı hı. bir etkileşim olduğunda o zaman bir afallama olmuyor mu? Ya da hani bir garipseme bir ötekileştirme ortaya çıkmıyor mu? Tabii ki her zaman içinde kültürler arası farklar doğal olmayan Şekillerle karşılaştıklarında göç gibi çünkü hani iki köyün kültürü birbirinden farklıdır ama onlar yüzyıllardır yan yana orada bir şekilde yaşıyordur. Ve bir takım mekanlarda bir ara geliyorlardır yaylaşanlıklarında ya da pazarda diyelim ki hı hı. hani e, kend, kasaba merkezinde. Onların bir şekilde ilişki kurma yöntemleri de gelişmiştir kendi aralarında. Ama siz örneğin insanlar mecburen... Ekmek parası kazanmak için İstanbul'a göçtüklerinde ve burada birden etrafları çok farklı kültürlerle sarıldığında o zaman şöyle bir yapı ortaya çıkıyor. Özellikle ben kendi ailem üzerinden bunu deneyimlediğim için söyleyebilirim. E, kendi değerlerini e, böyle kıymetli ve çok değerli bulup kendi e, kültürünü... Onu yani çok daha muhafazakar bir şekilde yaklaşmak ve korumacı, yani korumacı bir şekilde yaklaşmak ve uzun bir süre kendini kapatmak yeni değerlere, yeni yaklaşımlara. Oysa hani o iki köy yaylada bir, bir araya geldiğinde oradaki farklı kültürel değerler örneğin müzikal anlamda diyelim ki kadın erkek ilişkileri anlamında birbirlerini etkiliyor. ...o karşılaşmalardan doğal bir takım e, melez yapılar ortaya çıkabiliyor... Doğal etkileşimler ortaya çıkıyor. Mesela işte sizin köyden bizim köye gelin geliyor. Ve o gelin geldiğinde örneğin kendi yemek kültürünü de oraya taşımış oluyor. Ya da işte siz Lazca konuşan bir köysünüz biz Türkçe konuşan bir köyüz. O gelin geldiğinde o diğer e, gelin geldiği köydeki kadınları da bir iki tane Lazca türkü de öğretiyor. Hani bunlar doğal olarak yani zaten çok kültürlüğün hani orada nasıl kendi doğal yapısı içerisinde yer aldığını görünce ve bunun ne kadar aynı zamanda yaratıcı bir... Formlar da üretebildiğini gördükten sonra biz Helasa'da özellikle bu çok kültürlülük meselesinin altını çizmemiz gerektiğine karar verdik. Yani ilk Helasa tartışmalarımızda. Ee, ama kent de bu, bu kadar rahat olmuyor. İlk başta böyle bir korumacı yaklaşım oluyor. İnsanlar ne yapıyorlar? Örneğin yöre dernekleri üzerinden kendilerini hani daha küçük cemaatler şeklinde örgütleme yani kentle ilişki kurmaya dair böyle çekinceleri olabiliyor. Bunların aşılması kentte biraz daha vakit alıyor çünkü doğal bir şey değil hani pat diye siz başka kültürlerin olduğu bir ortama giriyorsunuz. Bilmiyorum biraz tabii uzun tartışmalar. Şimdi benim <gülüyor> aslında burada çok hoşuma giden bir şey oldu. Biz bir albümle ilgili konuşurken bu tartışmalara girdik. Demek ki bu albüm nasıl bir albüm ki? Hani iki <gülüyor> iki şarkı dinledik ve hani bu tartışmalara girdik. Bu çok hoşuma gitti. O zaman bir şarkı daha dinleyelim. Bakalım tartışma <gülüyor> nereye gidecek? Ee, Bahçiye Hanım albümünden albümünden Asiye diyelim. <gülüyor> var Şimdi bu şarkının hikayesine gelmeden size bir iki soru sorayım. Bir e, grubunuzu nereden takip edebilirler? İki albümü nereden bulabilirler? Üç e, yakında konserleriniz var mı? En son bir Cemal Reşit Reyde konseriniz oldu. Buna dair yorumlar nasıl oldu? Bunların cevabını, al, cevabını alalım sonra dönelim. Şimdi çalışmalarımızı internetten takip edebilirler tabii ki. Artık malum en temel iletişim e, aracı bizim için internet oldu. İnternette benim bir web sitem var. E, AyşenurKoliver.com.tr onun dışında Grup Pelesa'nın Facebook sayfası var. Benim Facebook sayfam var. Oralardan konserlerimizi takip edebilirler. Aslında şu ara çok da konserimiz yok. Çünkü e, ben <gülüyor> böyle koca karınlı bir kadın durumundayım. 7 aylık hamileyim ve e, müzik çalışmalarına birazcık ara verdim. E, yani en azından sahne çalışmalarına diyeyim. Çünkü müzikle ilgili yine. ...dinliyorum, okuyorum, ediyorum... ...hani oradan kopamıyorum ama... E, ...sahne çalışmaları biraz zorlayıcı olabiliyor... E, ...hamilelik ilerlediği için... ...Cemal Eşitre'deki konser benim için çok... E, ...önemliydi... ...çok özeldi... ...çünkü üniversite yıllarımda... ...ilk müzeye başladığımda... ...pek çok değerli müzisyeni dinlediğim... ...yani ilk güzel konserler dinlediğim mekan... ...olduğu için... ...ben de albümümüze... Albümümüzle ilgili hani ilk konserimizin orada olmasını hayal etmiştim. Nasip oldu gerçekten bizim için de güzel bir deneyimdi. Orada ilk konserimizi verdik, epeyce kalabalık bir kadroyla. Çünkü bu albümün en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında böyle benim için aynı zamanda e, piyasa ilişkilerinin dışında çok alternatif bir takım ilişkiler ağı üzerinden üretilmesi, bu e, eserin ortaya konması. ...konserde de aynı şeyi yaşadık biz. Pek çok arkadaşım gelip benim yanımda oldu... ...beni destekledi, yalnız bırakmadılar. Böyle 60 kişilik bir kadromuz vardı. E, kulis ve sahne kadromuz Orada Dansçı arkadaşlarımız vardı bizimle birlikte... ...oturup hani kapa yoran nasıl sahneye taşıyabiliriz diye. E, büyük bir koromuz vardı. Orkestramız böyle ve... Hepsi çok güzel insanlardı. Ben kendi yaptığı işlere güzel demeyse bir insan değilim. Çünkü o artık bizden çıktı. Biz güzel bir şey yapmaya çalıştık. Onu takdir edecek, beğenecek, olumlu olumsuz eleştirilerine ulaştıracak kişiler tabii ki dinleyiciler. onlarda nasıl karşılık bulacak? Bunu... Ama vardır bir yorumlar falan gelmiştir <gülüyor> Evet yorumlar muhakkak. var tabii ki ama biz de e, sahnede çok mutluyduk. Biz yani güzel bir konser oldu derken hani. <gülüyor> Çok güzel şeyler yaşadık sahnede çünkü herkes cani gönülden o sahneye kendi enerjisini kattı. Ee, pek çok ya ilk konserdi, pek çok teknik problem çıkmasını bekliyorduk. Beklediğimizin çok daha altında sorun yaşadık sahne üzerinde. Çünkü seyircimiz de çok güzel bir seyirciydi, oradan çok güzel bir enerji aldık. Yorumlarda. Gayet güzeldi. Beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi insanların hani Karadeniz müziğinin böyle de yapılabileceğini gördük demesi. Çünkü gerçekten bu bizim için önemli. Karadeniz müziği dediğimiz şey tek, tek bari bir şey değil. Çok farklı türler var. Çok farklı yaklaşımlar ve yorumlar var. Her bir müzisyen arkadaşımın kendince hani ürettiği müziğin bir değeri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de işte bir takım popüler isimlerin ön plana atılıp hani ee, yani... Yaptıkları müziklerin sözlerini beğenmeyebilirsiniz ya da işte ne bileyim altında efendim cıstak cıstak çok pop. Bu ne böyle Karadeniz müziği gibi hani yaklaşmak yani müzikal olarak yapılan işi beğenmemek üzerinden hani eleştirmek çok bana doğru gelmiyor. Benim işim değil bu. Herkesin yaptığı müzik, müziğim bir dinleyicisi var. Demek ki hani o dinleyicinin o müzikle kurduğu bir ilişki var. Demek ki o müziğin bir gerçekliği var, bir karşılığı var. Ben de kendi inandığım... Kendi hissettiğim müziği yapıyorum. Ve onu insanlara sunuyorum. Kim nasıl yorumlar, nasıl algılarsa hani benim söyleyecek bir şeyim yok ona artık. Hani o benden çıkmış oluyor. İnsanların e, yaptığımız müzikte Karadeniz'i bulmaları bir yandan. Hani o dağları... Dereleri bulmaları, oradaki insanların hoş sohbetini, hikayelerini bulmaları beni çok mutlu ediyor. Çünkü zaten temel derdimiz de orayı anlatmak, o coğrafyayı anlatmak. Ama bir yandan da ya bu müzikte başka bir şey var. Bu Karadeniz müziği gibi değil yalnızca. Hani burada e, farklı bir şey var. Deyip hani o tarif etmeye çalıştıkları şey aslında o halk müziklerinin evrensel yanı. Yani bu müziği aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinde insanlar dinlediğinde de benzer hissiyatların oluşabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü yaparken o gerçekten Karadeniz coğrafyasının taşını, toprağını, deresini, dağını o müziğin içine kattığınızda o aynı zamanda evrensel bir şey de oluyor benim için. Öyle olduğunu düşünüyorum aslında ve ben... dinleyicilerden gelen. Yorumlar da aslında tam da söylediğim yere tekabül ediyor bu oluyor, ediyor ve bu da beni çok mutlu yapıyor aslında. Şimdi burada benim sormak istediğim sorulardan bir tanesi de şuydu. Hedef kitleniz kim yani sadece Hı -hı. Karadeniz halkı mı Hı -hı. ya da Türkiye mi? Hı -hı. Anladık ki siz daha evrensel yani çünkü evet. o kültürü koyduğunuz için o kültürü merak eden, farklı Hı -hı. kültürlere ilgi duyan Hı -hı. evrensel açıdan dünya vatandaşlarını hedefliyorsunuz. Hı -hı. Nitekim de... Ee, ...ben ısrarla sordum hani tepkiler nasıl diye... ...ama siz herhalde söylemiyorsunuz... ölmemek için kendiniz ben söyleyeyim... Ee, ...daha önce de e, yaptığınız film müziklerinden... ...yurt dışından da ödüller aldınız değil mi? Evet. Neydi bu ödül? Bu ödülden biraz bahsedelim. E, şöyle aslında... ...benim için en büyük ödül... ...hani insanların hayatlarında... ...onların hikayelerine dokunan bir şeyler üretebilmek... E, ...o yüzden de... E, ...mesela... Bana eskiden böyle bir garip gelirdi. Niye ki yani ben böyle işte oturup popstar gibi imza günümü yapacağım diyordum ama... ...bir iki arkadaşlarımın ricasıyla bir iki yerde imza günü yaptık ve gerçekten çok keyifli geçti. İnsanlarla böyle oturup e, ürettiğiniz e, müzikle ya yani yaptıklarınızla ilgili sohbet etmek çok keyifliydi. İnsanların o müzikleri dinlediklerinde ne hissettiklerini gelip benimle paylaşmaları e, ve... Hani dinlerken ne hissetmişler, dinledikten sonra hayatlarına ne katmış, onları neler düşündürmüş, neler hissettirmiş, bunu görmek gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Ee, ama tabii ki hani aynı zamanda yaptığınız çalışmaların belli e, sanatsal e, üretimlerin böyle takdir edildiği, ödüllendirildiği ortamlarda da e, adından övgüyle... Bahsedilen ürünler olması aynı zamanda gerçekten hani ayrı bir mutluluk. Ee, sonbahar filminin müziklerinde çalışmıştım ben. Daha doğrusu benim film müziklerine dair böyle çok özel bir ilgim var her zaman için. Çünkü yaptığımız müziğin de kendi yaptığımız müziğin içerisinde de hep böyle bir hikayeler yazma, dramaturç çalışması yapma ve onun üzerine... Ee, Aranjiyi oturtma gibi bir yaklaşımımız olduğu için film müzikleri zaten bana çok uzak bir alan değildi. Bu noktada da ilk e, Yeşim Ustaoğlu'nun bir belgesel müziğinde çalışmıştım. Ardından sonbahar geldi. Sonbaharda çok güzel bir kadro ile çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte film üzerine çalıştık. Özellikle filmin sonundaki ağıt örneğin bir Karadeniz ağıtı bir annenin oğluna yaktığı hemşince bir ağıtın. Bir sürü insandan hiç Karadeniz'le alakası olmayan insanlar tarafından çok beğenilmesi hatta dünyanın çok değişik yerlerinden mailler geldi mesajlar geldi bana. Hani onların hayatlarındaki başka acılara başka duygulara karşılık gelebiliyor olması beni çok mutlu etti. Fransa'da bir ilk müzikler ilk filmler için verilen ödüller arasında böyle bir. En iyi müzik ödülü aldık. Ondan sonra yüreğine sor girdi hayatıma. Yüreğine sor benim için yine çok özel bir çalışma çünkü şöyle bir şansım oldu benim yüreğine sorda. Baya senaryo aşamasından itibaren filmin içerisinde yer alma, daha sonra sette çalışma Çünkü belli sahneler müzikal gibiydi yüreğine sor belli sahneler için bizzat orada bulunmam gerekiyordu Hani sette bulunmam gerekiyordu orada oyuncularla ayrı bir takım müzik çalışmaları yapılıyordu yardımcı oyuncularla ayrı Çünkü müzikli canlı çekildi o sahneler ee, Bunlar benim için hani sinemaya dair de çok hoş güzel deneyimler oldu çok şey öğrendim orada o çekimler sırasında ve Yusuf Kurç gibi yakında kaybettiğimiz çok Yakın bir zamanda kaybettiğimiz böyle değerli bir insanla ki hemşerimdir kendisi de aynı zamanda Çayelil'dir. Ee, çalışma şansım oldu ve ondan müzeye dair, sinemaya dair, genel olarak insanlığa dair çok şey öğrendim. Ee, i̇fakat geldi ardından. İfakat da şimdi çok güzel ödüller oluyor her bir yerde. Yüreğine sorladı da biz bu arada müzik ödül aldık. <gülüyor> Erzurum'da. Ee, yani tabii... Ay şuradan da ödül aldık buradan da ödül aldık dediğim gibi hani çok öyle kendi yaptığım işleri anlatmayı çok sevmiyorum ama bunlar beni tabii çok mutlu eden şeyler çünkü o kadar çok severek emek vererek günlerce gecelerce kafaya yapılmış çalışmalar ki hani bunların karşılık bulması takdir edilmesi tabii ki bizi de çok mutlu ediyor. İfakat da yine Karadeniz Kadınları ile ilgili çok değerli bir çalışma Orhan Tekoğlu'nun. O da böyle hayalini kurmuş yıllarca emek vermiş bu projeye. Beni de dahil etti sağ olsun ben de müziklerini hazırladım ve hani beni içinde yer almaktan çok mutlu olduğum bir proje oldu. O da yine aynı şekilde gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok başarılı bulunan bir belgesel oldu. Ümit ediyorum yine böyle güzel çalışmalar olur ve ben de <gülüyor> bir şekilde kıyısından köşesinden karınca kararınca o sürecin içerisinde yer alırım. Çünkü o süreç çok değerli. Aynı zamanda hani o sinemanın içerisinde yani bir filmin ve belgeselin müziklerinin hazırlanış süreci gerçekten çok keyifli. <gülüyor> Sohbet çok keyifli geçiyor ve bugün zaman çok hızlı aktı. Hem sohbet keyifliydi hem de çok güzel şarkılar aynı zamanda dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar yoğun bir programın içerisinde ve hamile olmanıza rağmen... ...ve zannedersem son çıktığınız program olacağız değil mi? Artık hamile olduğunuz için çıkmıyorsunuz. Evet, evet. Ee, çok teşekkür ederim geldiğiniz için Ben teşekkür ederim ee, Programımız hakkındaki gör görüş ve önerilerinizi bana ulaştırabilirsiniz sayın dinleyiciler Mail adresim metunuyar123.etatmail.com Ben Ayşenur Kolivar'a e, sormak istiyorum Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım Yani öz olarak e, ben de Teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel ve keyifli bir sohbet olduğu için. Ben de böyle güzel bir öğrencim olduğu için çok mutluyum tabii ki. Böyle güzel işler yapan <gülüyor> ve tüm dinleyenlere bizi dinleyen insanlara da güzel günler diliyorum. Evet çok sağ olun. O zaman biz de dinleyicilerimize güzel bir şarkı ile veda edelim. E, albüm iki bölümden oluşuyor demiştiniz Bahçiye Hanımeli albümü. İkinci bölümü Göç Hı -hı. olarak değerlendirmiştik. E, onun en son bölümünde de ha geldik İstanbul'a. Aslında şarkının adı da yine bir Göç'le ilişkili bir şey zaten. Bunu e, dinleyicilerimiz son olarak dinlesinler. Biz de veda edelim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İstanbul. Ay İstanbullar